tabii ki bu akşam beni en çok mutlu eden şarkılardan biri Trio Mara'nın Berivan'ımız dinleyeceğiz. Triomar'a geçtiğimiz e, sezon programda birkaç kere çaldığımız Sakine Teyna, Nure Dlovani ve Nazya İşkan'dan oluşmuş bir e, Kürt müziği topluluğuydu. E, kadınlardan oluşmuş bir, bir Kürt müziği topluluğu kadınlar tarafından seslendirilmiş şarkılardan oluşan bir albüm çıkardı. Bu albümü biz uzun zamandır bekliyorduk aslında. E, hakikaten heyecanla bekliyorduk. Albüm Ahint Müzik'te e, 14 Eylül'de sanırım çıktı. Ben geçtiğimiz hafta edinebildim. E, çok değerli, çok kıymetli bir albüm. Ee, düzenlemeleriyle de farklı bir albüm. Zaten e, Triomara'nın e, beslendiği müzikal kaynaklarda e, kür kültürü olduğu için bu anlamda da değerli. Ve albümün bir başka önemli yönü de benim bildiğim kadarıyla dünyada şu anda yaşayan en iyi arbanacı kabul edilen Hüseyin Zahavi'nin şarkılara eşlik etmiş olması. E, Romani'de e, eşlik etmiş, e, Erenina'da eşlik etmiş, e, Şamirani'de eşlik etmiş ve hakikaten albüme ayrı bir tatla katmış ee, program öncesi sevgili Sakin Oteyne da de... Twitter üzerinden bir yazışmamız oldu ona bir sürprizim de olduğunu söylemiştim sürprizimiz buydu albümü hepinizin edinmesini isterim hem Kürt müziğinin gelişimi açısından bir aşama olarak görüyorum ben Trio Marayı hem de hakikaten emek harcanmış ciddi anlamda emek harcanmış bir ürün sürecini biraz uzaktan takip ederek de olsa biliyorum uzun bir zamandır hazırlanan albüm çok uzatmayayım şarkıları hem e, Trio araya duyduğumuz sevgi, hem stüdyo tarihe duyduğumuz sevgi, hem de dün kaybettiğimiz arkadaşımızın adasına dinleyelim.